Fazla olur, öyleyse eni bu kadar olunca boyu ne kadar olur diyor. Ya bu cenneti size hazırladım, yarışın Allah buyuruyor. Ama kime hazırlandı meselesine gelince, işte uiddetlil muttaqin, Haramlardan sakınanlara hazırlandı. Ehli sünnet itikadımıza göre cennet ve cehennem şu anda mevcut mudur, yoksa kıyamette mi yaratılacaktır? Şu anda mevcuttur delili nedir? Bu ayettir. Kur'an'da iki tane var böyle. Bir de üddetlil kafirin var. Onu da o cemende yatsının birinci zekatına okudu. Cennet kim için hazırlandı diyor? Müttakiler için. Hazırlanacak demiyor. İfade mazi sıkasıyla. Hazırlandı. Cehennem kim için hazırlandı? Kafirler için. Ama Müslümanlar da burnunu oraya sokuyor ayrı davet. Mevla bunu vetteğün nâ ralleti kafirin Kafirlere hazırladığım ateşten kendinizi kurtarın. Cehennemi sizin için yaratmadım ama sizi de sokabilirim oraya. Sakının ondan diyor. Şimdi cennet kimlere hazırlandı? Bir hadis-i şerifte yine. <Sessizlik> Cennetler dört kısım insana aşıktır. Hasret çeker beklerler. Şimdi cennet ne haldedir? İzade galeşeher Ramazan Ramazan ayı girdiği zaman Füttihat ebbâbul cennet, cennetin sekiz kapısı açıldı. Cennetin kokuları burnumuza saçıldı elhamdülillah. Ramazan'ın kokusunu hiçbir zaman da bulamaz. Cennet süslendi, kuşandı. hur bilden zinetlendi. ziynetlendi. Var mı Allah'tan bizi isteyen diye sesleniyorlar şimdi. Cennetin köşklerinin kulelerinden. Cennet dört kısım insana aşık. Ne demek? Cennetler diyorlar ki ya Rabbi bu kulların ne zaman ölecek de bize gelecekler. Hasret onlar. Kimmiş onlar? Saimi Ramazan. Birinci maddesi Ramazan orucu tutanlar. Girdik mi ona? Girdik elhamdülillah da demin dediğim gibi haramlardan sakınarak orucu tamamlasak kalkanı deldirmesek. Es-Siyam-ı cünnetün oruç bir kalkandır. Azaba karşı siperdir. Malem ha sahibi o kalkanı deldirmedikçe. Delik kalkandan harbe gidilir mi? Niye? O delinden düşman süngü sokar. Oruç kalkandır cehenneme sokmaz ama, deldirmedikçe. ile delinir ya Resulallah? Bi kedibinev bi gıybet. Oruçken bir yalan söylese, o gün tuttuğu oruç kalkan delindi. Oruçken bir gıybet etse, bir Müslümanın aleyhine konuşsa, hiç yaptığımız iş midir? Allah aşkına bana deyin ki, bir günümüz gıybetsiz geçti, bir gün. Olmuş olabilir. Nasıl? O gün hep uyuduysanız akşama kadar konuşmak imkanı yoksa ya da kimse yoksa. Ama oruç gıybet ediyorsun. Ben diyorum ki bari iftara kadar sabret iftardan sonra edersin diyorum. Sanki iftardan sonra helal mi oluyor demek istiyorum. Tövbe ya. Gıybet ettin sevapların nereye gidiyor? Gıybet ettiğin adama gidiyor. Sen adamı niye kötülüyorsun? Sevmediğin için. E sevmediğin adama sevabı ne veriyorsun? Aman ha. Akşama kadar oruç tutuyorsun, aç kalıyorsun, sus kalıyor. Bir gıybet ediyor sevabı herife gönderiyor kendi eli cebi boş kalır. bizim efendi hazretleri buyurur ki bazı insanların huyudur gıybet etmeden duramaz adam diyor ki benim huyumdur diyor yani birini tenkit etmem lazım dayanamıyor bir konuşacağım diyor yani birine. o zaman diyor ananın babanı gıybet et diyor Cevaplar yabancıya gitmesin yalan konuşma gıybet etme namahreme şehvetle bakma çalgı türkiye kulak asma hamçun yufaktırına sahim beş şey oruçtuğu iftar ettirir fıkha göre değil bu çünkü Fukan göre oruçtun orucunu kaç şey bozar? 3 şey. Yeme gitmek cinse münasebet. Şöyle ta böyle. Ama takvada 5 şey iftar ettirir diyor. Bu iftar ettirir deyince orucun bozuldu demek mi mesela elke di bu? Yalan. E sen şimdi öğlen saatinde bir yalan konuşsun, ondan sonra nasıl olsa yalan konuştum, oruç bozuldu diye yeme. 61 güne girersin bu sefer. Oruç bozulmadı, sevabı gitti. Vel gıybeti arkadan konuşmak ve nemimetü söz taşımak ve yeminü'l kazibeti yalan yere yemin yapmak eee gidiyor, kırıla gidiyor adam şimdi bir limon satacak, vallahi beşe kurtarmaz diyor ondan sonra dörde veriyor lan sahtegârım bu niye yemin ettin bir kıyar için baba? yani ufak işe gitmez heee yani trilyonluk dava olsa yalan yemin cahiz midir? dünya <gülüyor> kalil bütün dünyanın tümü azdır Allah buyuruyor Allah'ın adı ona kullanılır mı yalan yedi ve ennezzarubi şehvetin na mehreme kötü gözle <gülüyor> bakarsan Burada da orucu kalkanını deldirirsin. Cennet kime hazırlanmış? Suhiddetlil <gülüyor> muttakil. Cennet dört kısım insana aşıktır. Birinci kesim, Ramazan orucu tutanlar, dediğim şekilde takva üzere tamamlayanlar. Ve teâlil Kur'an, ikincisi Kur'an okuyanlar. gazze okuyan deseydi hepiniz girmiştiniz onda. Kur'an okuyan deyince çoğunuz çıktınız. Ve <gülüyor> hafifullisan, dillerini koruyanlar, yalan gıybet dedik o iftiradan, Mut'imil ciran, komşularını fakirleri toyuranlar. Yiyenler dese başta ben girmiştim. Her gittiğimiz yerde bize ikram var. Yedirenler diyor. Bunlara cennet hazırlandı bekliyor. Demin onu dedim, her iftarda bir milyon kişi cehennemden azatlı var, hem cehennemi hak edenlerden, siz diyorsunuz ki, biz zaten onlardan değiliz elhamdülillah, Cennete hak edenlerdeniz. Bize buna ne lüzum var bunu anlatma. Yok. Onun için Mağfiretimizi bu mübarek ayda, iftar saatlerinde, seherlerde, sahurlerde arayacağız inşallahurrahman. Bunda af olmazsak ne zaman af olacağız? Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Üç basamaklı minberi var idi. Bir kere minberini hazır ettirdi. Cuma saatinin dışında da öyle bir vaaz yapacağı zaman, bir konuda hutbe okuyacağı zaman... Ne yapardı? Minberi getirin seyyar Üç basamak Çıkarlardı Birinci basamağı adımını basınca Amin buyur. İkinci basamağı adımını attı yine amin Üçüncü basamakta yine amin Bu hadis-i şerifin kaynağı Hakim müstedrekte alıyor Oradan biz naklettik Bunun üzerine Sahabe-i kiram soruyor Ya Resulallah hiç işitmediğimiz bir şey duyduk senden Nedir o? Bu zamana kadar duanı da işitirdik aminli de şimdi hiç duanı duymadık sırf amin duyduk bunun hikmeti neydi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem adımımı birinci basamağa koydum cibril karşıma çıktı siz görmediniz bana görünüyor tabi rasulullah ile aramızdaki fark budur ne dedi senin ümmetinden senin ümmetinden her kim Ramazan ayına kavuşur da o Ramazan'dan af olmadan, günahlarını affettiremeden günahkar olarak çıkarsa Allah'ın rahmetinden, cennetinden uzak olsun. Cibril Amin ve etti Muhammedü'l Emin Amin dedi. Sallallahu Teala Aleyhi. Bu dua boşa gider mi? Ne anladınız bu duadan? Yani Ramazan ayında Allah'ın mağfireti o kadar coşuyor, taşıyor ki bak şimdi mesela ilk gecesi, dün gece bu gece, sevinçliyiz, teravihlerimiz başladı Ben فرحة بدهولي رمضان حرم الله جسده ألن نيران ramazan girdi diye sevinse bir adam onun canını cehenneme haram ediyor Allah niye? iman alametidir, ramazandan kim sevinir? müslüman mı? e bu bollukta af olmayan ne olur? demek ki ne oruç tutmuş, ne iftar sofrasında istiğfar etmiş, ne seherde af istemiş, ne teravih kılmış, ne kadir gecesine rastlamış bu nasıl bir adam ki Ramazan'dan af olmadan çıkmış. İkinci basamağa bastım. Cibril buyurdu ki: "Ba'damen edreke cennete Anasının babasının ikisi veya birisi bir Müslümanın yanında yaşlanırsa o da onlardan bir hayır dua alamaz da cennete giremezse kahrol. Ben de amin dedim. Neden? Ana baba çok şefkatlidir. Çocuklarına karşı ağzı dualıdır. O çocuk ana babasına hiç mi iyilik yapmadı ki bir Allah razı olsun almadı. Üçüncüsü Senin ismi pakin kimin yanında anılır da sana salavat-ı şerife okumazsa o da kahrolsun dedi. Ben de amin dedim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedim aleyhisselam, Muhammed onun ismi şerifi geçtiği gibi hemen salavat-ı şerife getirelim ki bu bedduadan kurtulalım. Şimdi mübarek aya dahil olduk elhamdülillah. Ferahlanıyoruz, sevinçliyiz inşallah. Bu hadis-i şeriflerle de amel ederek teravihlerle, oruçlarla, ibadetlerle Ramazan hürmetine mağfiret olacağız. Bir hadis-i şerif yine rivayet ederim Buhari'den. Es-salavatul <Sessizlik> hamşu vel cum'atu ila'l cum'ati Ramadan'a ve ila Ramadan'a, hac ila hac ve umre ila umre, kefaratun ma beynehunna. Eza cünbetil 5 vakit namaz aralarını. 5 vakit namaz günlük temizliktir. Eraytum lemenne bi babbi hacikum fi kulli min khamsin ma sordu ki sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz söyleyin bakalım sizin birinizin kapısından temiz berrak ırmak aksa girse onda her gün beş kere yıkansa hiç üzerinde kirden eser bırakır mı bırakmazsa hataya. işte beş vakit namaz kılanın hatalarını Allah öylece mahveder kul namaza dururken Allah Teala meleklerini emreder kulumun günah yüklerini sırtından kaldırın da hafif olarak bana bir huzuruma dursun Melekler günahlarımızı alır. Namazda böyle bir kuş gibi rahatlarız. Namaz biter. Melekler derler ya Rabbi. Bunun günahlarını aldık sırtından namaz bitti. Yükleyelim mi tekrar? Mevla buyurur ki yakışır mı bana kulumu hafifleteyim sonra tekrar yükleteyim? Mahvedin o günah. E beş vakit kılmayan demek öyle birike birike iki o yüklerle sıratı nasıl geçecek o ağır enkaz altı. يقول الله جل جلاله كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإن Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana tarafımızdan Kur'an verdik. Kim o Kur'an'ın emirlerinden, yasaklarından onun baş emri namazdır. İmandan sonra gelir. Kim o Kur'an'dan yüz çevirirse kıyamet günü ağır bir yük taşıyacak. O yükün altında ebedi kalacak ve o kıyamet günü yükü ona ne kötü bir yük olacak. Allah bizi o yükten muhafaza eylesin. Beş vakit namaz aralarını ne yapar? Günlük temizler. Cuma cuma arasını ne yapar? Haftalık temizler. Ramazan ramazan arasını ne yapar? Yıllık temizler. Haç haç arasını ne yapar? Ömürlük temizler. Ömre ömre arasını. Diyelim ki 50 sene evvel ömreye gitti. 50 sene sonra nasip oldu yeniden bir ömreye gitsen 50 sene arayı siler. Ama bir şart İdecdünibetil kebâir. Büyük günahlardan sakınılırsa. E büyük günahlar başlıca yedidir, yettiye kadar yolu var ama e bunun başında şirk gelir, efendim adam öldürmek, namuslu kadınlara iftira etmek, büyü yapmak, harpten kaçmak, tabii zina, kumar, faiz, bunlar başlıca dahil olanlardır. İçki, yediden dokuza kadar da az daha efendim çıkartmıştır onu. Bu büyük günahlardan sakınırsan, küçük günahlarda bunlar temizler, böylece Allah'a temiz çıkarsın. Ne buldu Rabbul Alemin estaizu billah İn tectenibu kebaira ma tunhevne anhu nukeffir ankum Nukeffir ankum seyyi acikum ve nudkhilikum mudkhalen kerima Salakallahul azim sizi yasakladığım günahların büyükleri var, küçükleri var Büyüklerinden sakınırsanız, küçükleriyle ben namazanlarla, cumalarla, namazlarla, teravihlerle siler süpürürüm, sizi cennetime sokarım Yolu budur. Allah cennete davetiye çıkarmıştır, geri kalan kendi kalıyor, kimse yarın Allah'a bahane sunamaz. İşte hakikat parlamıştır, ayetler, hadisler başınızdan aşağı okunuyor. Şimdi esas mesele nedir? Duymayanlara nasıl duyurulacak? bu haberleri bu ayetleri bu ayetleri hiç dinlemeyen müslümanım diyenler var mı yok nasıl bunlara ulaşacaksınız eğer siz ne lazım bana ne ben dinledim kendimi tatmin ettim derseniz hep beraber yanacağız çünkü emri bil maruf ney an münker vazifesini terk edenler toptan azaba düşerler şimdi mesela bir noel belası var e bu hristiyan merasimi yaklaşmaktadır siz burada bundan daha az etkileniyorsunuz Türkiye'deki Müslümanım diyenler daha çok etkileniyor çünkü burada en azından gavur Müslüman bir seçiminiz var farkınız var ama Türkiye'de herkes Müslüman değil mi i̇şte herkes Müslüman olunca ortalık böyle karışıyor millet şimdiden Noel kutlamaya hazırlanıyor İnşallah bu sene Ramazan'a denk gelmesiyle bunların epey bir şeyini kırdı Türkiye'de E şimdi adam Noel hazırlığımı yazdı, bütün gavur gazeteleri bile başladılar Ramazan'ın şeyi dağıtma, özel programı <gülüyor> Mecbur e Onun için Bu eğlenceler epey azaldı inşallah Ama size burada düşen görev nedir? Bu milleti uyandırmaktır, uyarmaktır Mübarek ramazan Şerif gecesinde bir de Hristiyan merasimine katılırsa e katılmak dediğin zaman Hoca Efendi ne katılması canım Benim evimde bir televizyonum var zaten onu izliyorum He, hangi kanalı izliyorsun? Türk kanallarını canım Türk kanalında dansöz seyretmek helal mi oluyor? Türk kanalı, gavur kanalı ne farkı var? Haram her kanalda haram değil midir? Yılbaşı özel kutlaması yaparsa hangisi olursa aynı değil midir? E sen şimdi bir gecede bütün kadınlara, barlara, tikoteklere gitmeye vaktin yeter mi? Yetmez paran yeter mi? Yetmez ama bir televizyon alırsan hepsi evine gel papaz da gelir ey gidi müslümanlar diyorum ki kapınızı bir, bir papaz çalsa Noel papaz alır mısınız içeri yok ya ulan git kere evimize uğursuzluk edip papazın ne işi var evde tövbe ya ama papaz baş köşede cirit atıyor dan söz gelse eve kim alır ulan namussuz bu karıyı kim alır çoluk çocuk var evde ya Ya e aldın baş köşede göbek atıyor onun için meret yaktı milleti yaktı meret telef etti Gözü de telef ettiği, kalbi de telef ettiği, dini de imanda telef ettiği. Allah Teala hayırlı sahipler göndererek ıslahını nasip eylesin. Onun için sakın bu programlara alet olmayın. Zalimlerle oturmayın. Çünkü zalimlerin programlarıdır. Zalimlerin kutlamalarıdır. Allah muhafaza. Şeytan unutturur. Nauzubillah. Sen de kenarından köşesinden sana da bir baktırır. Deydi değmedi derken çöpünü çıkarttırır Ne yapmış adam? Bir elmaya canı çekmiş elmayı daldan almaya gözü kesmemiş yere düşen bir elmayı eline almış yiyecekmiş birisi de ona ne demiş demiş ki yeme onu demiş niye demiş demin ona bir çocuk çişetti de ondan demiş ulan iştahımı ne kaçırdın bunu söylemeseydin ya demiş ama çevirmiş çevirmiş elmayı burasına değmedi kuru demiş oradan bir diş almış suyu da tatlı ağzına gelince değdi değmedi derken elmayı hep yemiş çöpücük şimdi sizde Televizyonda haberler, reklamlar dergen, bir de baktın gece yarısı olmuş Hacı Efendi tan de seyretmiş. Bak Hacı Efendi yazdı buraya ki okullarda çocuklarımız daha çok etkileniyor Noel Baba tehlikesinden. Ben böyle bilmiyordum ama demek sizin de çocuklarınıza büyük bir tehlike arz ediyor. Bu Hristiyan menazi. Şimdi bir itikat Risalesi hazırladım. İnşallah bir daha gelirsen buraya nasip olursa ya buraya getiririz ya da Frankfurt'a Kadir Gecesi yetişir, baskısı bitti. Ehli sünnet inancının madde madde madde konu konu yazdım. O maddeleri bilmeden adam ehli sünnet Müslüman olamaz. E siz biliyor musunuz onları desen? Çoğunuz hepsini bilmiyorsunuz. Mesela orada bir maddesinde diyor ki Hristiyanlara ait dini bayram ve merasimlere tazim ve hürmet saygı niyetiyle katılan kafir olur. Ama orada bir fark var tabi. Tazim diyor yani tabi. Şimdi bu milletin şu artık adet, gelenek, görenek gibi yani Müslümanlara kafir demiyoruz imanı olanı ama son nefeste imanı nedir? Tehlikededir. İşte İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatta naklettim, Frankfurt'ta da anlattım, burada da anlatayım, siz de çoluk çocuğunuzu anlatırsınız. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor, bir komşum vefat edecek oldu, beni davet ettiler. Gittim, baktım ki gidişatı iyi değil. Kararmış, morarmış, damarları şişmiş. Adamın son nefesinde tipine baksan anlaşılır ne halde gitti. Aman Rabbi dedim bu benim komşumdur, ne iyilik edebilirim acaba? Son nefeste ne haldedir? Kalbine bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Yönelmek yani manevi bir yöneliştir. Allah dostları ne yaparlar adamın kalbine? Girip içindekini görebilirler. Kim gösterirse Allah gösterir. Doktor nasıl ultrasona koyuyor, içinde ne var görüyor ya. Evliyaullah da kalbe teveccüh ederse اِتَّقُوا فِرَازَتَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْفُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Kamil müminin bakışından, anlayışından sakının. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Düşünün ki orada karanlıkta bir şey göz gözü görmüyor. Ama bir projektör çaktığında gizli bir şey kalmadığı gibi Allah'ın nurunun karşısında bir gizli kalır mı? Kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri de bir baktım kalbine gidiyor. O komşumun kalbindeki iman nuru mum gibi pır pır pır ediyor. Söndü sönecek hale gelir. Eyvah! Ya imansız ölürse ebedi cehenneme gitti Ne olacak? Allah'a yalvardım dua ettim. Onun kalbine biraz nur aksettirmeye gayret ettim. Ne ettim ettim? Üç kere tecrübe ettim. Zerre kadar bir karanlık açamadım diyor. İmam Rabbani kimdir? 70 bin evliyanın serdarıdır. O zaman dedim ya Rabbim acaba bende mi bir kusur var ki teveccühlerim, dualarım da para etmedi? Kalbime ilham edildi ki Ey İmam! Sen bu dua ve teveccühlerini dağlara yapsaydın senin duan bereketine dağları yerinden kaldırırdın. رُبَّ <gülüyor> اَشْعَثَ اَغْبَرَ Nice diyor hadis-i şerifte saçı sakalı birbirine karışmış meczub suretinde hatta kapıdan kovduğunuz adamlar var ki ne dese Allah'a yemin etse Allah'ın adına Allah onu yalancı çıkartmaz dağı kaldır dese Allah kaldırır öyle kulları var Allah'ın ey imam senin teveccühlerinde bir noksanlık yok ama bu adamın kalbindeki karanlık herhangi bir günah karanlığı değildir kolay kalkma. ya nedir şirk pisliği bulaşmıştır nereden yavruların günlerine katılmakta hinduların hindistan'da nevruz bayramları varmış o zaman şimdi her tarafta nevruz yapıyorlar bizinkiler de çıkarttı bir şey. bu tabi mecusi bayramıdır aslında nevruz bayramında boyalı renkli bir pilav pişirilmişler şimdi bunlar hindi pişirdikleri gibi efendim bu İmam Rabbani Hazretleri komşusu da o gün geldiği zaman yavrular gibi öyle o renkli pilav pişirilmiş son nefeste böyle iman tehlikesi atlattı Sonunda vefat etti. Ben de çok üzüldüm. Cenazesine gidilir mi gidilmez mi merak ettim. İstihare yaptım. İstihare buyuruldu ki imanını zor kurtardı. Cenazesine katılabilirsin. Yine de Allah acıdı imanını bağışladı. Peki ne lüzumu var gavurun gününü kutlayacağım diye sen imanını rizikoya atacaksın? Bu iman senin baş sermayendir. Bunu kaybettin. Ömrün boyu kıldığın teravihler boşa gitti. Oruçlar boşa gitti. 40 kere hac yapsan boşa gitti. Son nefeste Allah'a kafir gidersen Hiçbir cevabım gelmeyecek sana. Allah muhafaza etsin. Buna da temas ettim ki inşallah siz de çoluk çocuğunuz da bu gibi Hristiyan merasimlerinden etkilenmezsiniz inşallah. Şimdi efendim kardeşlerimiz buradan bir davet ediyorlar bizi tekrar sohbete gelelim diye gelir gelsek gelir misiniz? <gülüyor> Ama sizi ne yapayım? Siz zaten dinlediniz Duymayanları da getirir misiniz? Ama getirmezseniz hak kalır üzerinizde bak. Hak kalır üzerinizde. hak. <gülüyor> Ziyarete geldik sizi, sizin üzerinizde alacağımız var. Para istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Şahsımıza bir menfaatimiz yok ama ne istiyoruz? Namazdan, abdestten mahrum olan insanları getirmenizi, çağırmanızı istiyoruz. Evet efendim kardeşlerim, len yehdiyallah bir rujul mawhide, cayrullega min humurin Ya Ali buyurdu. Senin sayende Allah bir kişiyi hidayete erdirirse, bir kişiyi yola getirirse, celle Celaluhu, sana bütün dünyanın kırmızı develerinden, o zaman Arapların enfes malıydı şimdiki, bütün bu Almanya'nın BMW, BMW Mercedes'lerinden sana daha hayırlıdır. Ne? Bir kişiye sebep olman. Belki senin davet edip getirdiğin seni de geçecek, beni de geçecek. Ama yarın ahirette senden şikayet edecek, kendi vaaza gitti, dinledi, bana hiç duyurmadı. Mevla sana sorsa ki, kulum niye bu kişiyi çağırmadın, duyurmadın sen de dedin ki ya Rabbi bu zaten bozuk adamdı, çağırsam neye yarardı desem kurtaramazsın ahiret ne biliyordun sen onun ne mal olduğunu hakikaten insanların içinde neler var cevherler var paslanmıştırlar, üfleyecek lazım inşallah, ayetlerle hadislerle duydukları zaman uyanmalarına vesile olur inşallah şimdi hepinizden söz alıyoruz o zaman, böyle bir gece cumartesiyi pazara bağlayan böyle bir gecede yatsı namazını müteakiben insanları Allah'ın evine biz buraya insanları ne diye çağırıyoruz şuna gel buna gel diye değil Allah'ın evine beytine mescidine Kur'an'ın ayetlerini dinlemek üzere Habibi'nin hadislerini duymak üzere çağıracağınızı Allah'ın huzurunda mübarek Ramazan gecesinde söz veriyor musunuz? çok kuvvetsiz söz verdiniz ya yapmayacaksınız herhalde Kuvvetli söz veriyor musunuz? Evet. Kapı kapı gezeceksiniz, insanları davet edeceksiniz. Peygamber mesleği yürüteceksiniz. Nuh aleyhisselam 950 sene kapı kapı gezdi. Sizin gibi, benim gibi gezdiği gitti yerlerde de baklava, börek yemedi, dayak yedi. Ben geldim buraya şimdi geldiler beni eve aldılar, yedirdiler beni içirdiler. Böyle bazı herkes gelir be. Bir de bana dayak atacaktınız burada, ben yine gelecektim, o zaman benim adam olduğum çıkar meydana, şimdi böyle fuzulü konuşmakla ne olmaz Nuh aleyhisselam 950 sene kapıyı çalıyor, adam açmıyor, kim o gece yarısı? Ene nuhkullâ ilâ illallah. Ben nuhnebiyim, la ilâ illallah söyle felah bul. Ya sen yine mi geldin, hiç mi bıkmadın be adam? Kalkıyor, birkaç kişi toplaşıyorlar, dövüyorlar, götürüyorlar, kayaları üstüne koyuyorlar, öldü diye bırakıyorlar, ümidi kesiyorlar. O yine kayaların altından Allah'ın yardımıyla kurtuluyor. Geliyor eve yaralarını saracak. Evdeki karı da kafir. Ne acayip imtihan ya. Karı da kafir. O da alay ediyor ondan. 8 kişi iman etmiş. O da onlara diyor ki, "Ya bu benim kocam deli zaten." diyor. "Siz de buna ne inanıyorsunuz?" diyor. Karı da kafir. Oğlunun biri de kafir, Kenan. E, peygamberin imtihanı bu. 950 sene vaz ediyor. 8 kişi iman ediyor. Ben zannediyorum ki biz böyle bir şeye karşı karşılaşsaydık Kesinlikle ne vaaz ne sohbet. Bütün hizmetleri bırakırdık biz. Nerede ya 950 sene direneceksin sekiz kişi için? Bugün bu ümmet deryadır. Gidilen yerde sekiz yüzler sekiz binler toplanıyor. Çağırdığın zaman ne sekizler icabet ediyor? Allah buna bereket verdi. Rasulünün ümmeti elhamdülillah. Onun için hiç duymayanları davet ederseniz Allah'ın yolunu. Allah rızası için efendim biraz daha hediyeleşin. Bu millet biraz beleşçidir. Şimdi araba parasını hesap eder gelmez. Sen ona diyeceksin ki otobüs parası benden diyeceksin, usulünü öğretiyorum. Ondan sonra diyeceksin çıkışta şurada bir kahve içeceğiz diyeceksin, geçen bana dedi, hele bu Alman milleti öyle beleşçi çıkıyor. diyor, iki kilometre gider bir kahve ısmarlayacaksan beleş giderdi, böyle bir huyları varmış. Türk milleti öyle değildir belki ama çağıracaksın. Kardeşim gel dinle, peşinden ne olacak efendim, bir de kek yediririm sana ya, bir pasta yediririz, ne var? Bunları yapacaksınız, hediyeleşmeden sevişemezsiniz. O zaman bu milleti camiye getirebilirsiniz. Bak Bursa'da benim bir cemaatlarım. Seneler evvel adamı meyhaneden almak uğraç uğraç uğraç bıktı canından lan bu kadar çağırmak olur mu dedi. Dedi geleceğim söz dedi. Ertesi gecede sen benden meyhaneye gelirsen. Yalan yerinde caiz o da dedi geleceğim dedi. Yalan yerinde caiz. Geleceğim dedi. Bunu getirdi vaaza. iki saat mi 3 saat mi ne sürmüş. 10 senelik iş bu. Bizim İstanbul'daki sohbetlerimiz izdiham. Tıkanıyor. Bazı kere elli bin kişi geliyor. Yüz bin kişi böyle yollardan dönüyor. Adamlar sıkış sıkış sıkış kaldırıyoruz oturtuyoruz. Kaldırıyoruz oturtuyoruz. Zor iş yani yeni gelen adam da ne bu der kaçar ya. Bu arkadaş getirdiği adamı baktım baktım diyor. Ben adam darlanacaktı iki buçuk saat vaaz sürdü diyor. Hiç kımırdamadan dinledi bir de hüngür hüngür ağladı diyor. Vaaz bitti ertesi gün oldu. Bir denemeye gideyim bakayım bunu gittim gidiyor şarapçı adam şarap satıyor. Bir de gittim baktım dükkanda ne kadar şarap var kırdı geçirdi sildi süpürdü falan. Ben de şimdi ondan talga ediyorum. Hadi meyhaneye gitmiyor muyuz bu akşam? Teve dedi ya bırak o işleri biz teve ettik dün gece dedi ya. ya bu cemaatler böyle toplandı. Davetten geldi. E siz de şimdi hep aynı tas aynı ama yerinde sayarsın ilerleyemezsin ki ya. İnsanları Allah için çağıracaksınız söz verdiniz inşallah sözünüzde duracaksınız ama kadir gecesi tabi büyük bir sohbet olacak frankurt merkezde inşallah cemaat dolacak kadın cemaatler de gelecek Teravih fakir kıldıracağım peşinden Resulullah Efendimizin bizde bir sakalı şerifi var sadrazam Muhammed Sadık Paşa'dan e, intikal etti öyle bir sakalı şerif ki mucizesini ispat etti çünkü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem vücudundan çıkan hiçbir parça ateşe atsan yanmazdı mucize efendimizin bir parçasını at ateşe yani elbisesini sakalını yanar mı at yanmazdı şimdi çok sakallı şerifler var ama hilyeye uygun değil bu yani milletin dediklerine göre bunu öyle yapmışlar ki bir tutam uzun sakal değil efendimiz böyle tutardı bir tutamdan uzun olanları alttan aldırırdı tam sivri uçları köşeleri almışlar Kızıl renk hilyeye uygun. Ve ne yapmışlar biliyor musunuz? Öyle şişenin içine koyup da çıkartmak falan yok. Camı, kristali su gibi eritecek kadar ateşte kaynatmışlar. Su gibi oluyormuş o çok yakınca böyle cam. Onu onun üstüne dökmüşler. Senin benim sakalım olsa, kül <gülüyor> olup gider şu kadar şey. Dokuz tane parça böyle. O kristalin içinde artık ilelebet kalmış. Daha ne çıkarabilirsin? Ne dokunabilirsin, dışından öpülmek için, kubbeli bir şekilde böyle ben saraylarda da eşini görmedim böyle bir sakalı şerif inşallah getireceğiz Kadir gecesinde cemaatımıza öptüreceğiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmiş olacağız rahman. dualarda bulunacağız gelemeyenlerimiz de duamıza ortaktır, hep kardeşlerimizi duaya katacağız, fırsat bulanlar şimdi Kadir gecesi öyle bir gecedir ki beş vakit değil teravih kılmayan da kadir gecesi zerre kadar imanı olan bir yola geliyor yani onlardan da insanları çağırırsak hidayetlerine vesile olacağız inşallah Rahman. şimdi burada sohbetimizin sonuna geldik inşallah cennetimizi de isteyip de dağılacağız dua etmeden cennet istemeden çıkan enayilik etmiş olur neden bir ay çalışıp da maaşını almadan gitmiş gibi olur sohbet dinleyenin bir hakkı nedir Cenneti istemektir, cehennemden sığınmaktır. Mevla buyuruyor ki benim yolumda toplaşanların benden cennet istemeleri hak olsun diyor. Cehennemden sığınmaları haklarıdır diyor. E melekler bizi şimdi çepe çevre sarmış, birinci kat çamaya kadar kuşatıyor. Ben bunu kafadan atmıyorum, kafa gözümle de görmüyorum. Ben keşifim açık diye iddia atmıyorum. Kafa gözümden çok peygamberimin buyruğuna inanıyorum, gayba iman ediyorum. Siz de öylesiniz. Resulullah bir şey buyurduysa ben bunu görmeden inanmam diyen ne olur? Buhari Müslüman hadisinde, innellillaymela aqeten, kiramil ila Sizin gibi zikreden bir cemaati aramak için gökten melekler inerler, Cadde sokak gezeller, gezellerken birisi buraya rastlar, burada zikir sohbet yapıldığına, öbür meleklere bağırır çağırır. Gelin gelin aradığımız cemaat buradadır, kuşatın. O melekler de gelirler, kanatlarını gererler, birinci kaç semaya kadar kuşatırlar. Şimdi siz gözünüzden görmeye bakmayın, kalbinizden inanın ki meleklerin kanatlarının arasındasınız. Birinci kat semaya kadar kuşatılmışsınız, teyiz rahmet yağdırılıyor üzerinizde. Ne zannediyorsunuz siz burada? Neye oturdunuz burada siz boşuna mı? Benim hatırıma mı oturdunuz? Allah için oturdunuz. İşte o melekler biz gitmeden gitmezler. Biz dağılınca melekler Rabbimizin huzuruna vardık da Rabbimiz benden ne istediler diye sorar. Cennet istediler deyince cennetimi gördüler de mi istediler? Vallahi görmediler ya Rabbi. Ya bir görseydiler? Ya Rabbi cenneti görseydiler bu kadar kevşek mi amin derdiler. Sabağa kadar yalvarıyorlar ama görmeyince bu kadar oluyor işte. Neden bana sığınıyorlar? Ateşinden. Ateşimi gördüler de mi? Görmediler. Ya görseler, Ya Rabbi görseler nasıl kaçardılar ama şimdi bazı göre burnlarını ateşe sokuyorlar cehenneme. Günaha soktun ateşe soktun. Ey benim meleklerim sizi şahit ederim. O benim zikrim üzere toplaşan kullarımı istedikleri cennete nail eyledim. Korktukları azaptan emin eyledim Allah buyuracak. Biz dağıldığımızda inşallah. Melekler de şahittir. Meleklerden birisi de Duyuyor musunuz? Ne anlatıyorum size? Şimdi bu meclis dağılınca meleklerle Rabbimiz arasında bizim hakkımızda geçecek konuşmayı anlatıyorum size. Allah'ın Resulü'nden naklediyorum size. Yahu kafadan atmıyorum ki, ne, benim ne yetkimi var kafadan bir şey konuya. Evet! Bir melek diyor ki ya Rabbi o cemaatin içinde birisi vardı da o da zikir için gelmemişti. Ya milleti işte efendim alacağı vardı birinden dediler ki nerede alırım dedi ki teraviye git oraya gelir orada bulursun herifi yakalarsın ya onun için geldi ya vereceğini görmeye geldi ya bir iş için geldi ya bir kız alacaktı da işte iyi görünmeye geldi yani melek demek istiyor ki ya Rabbi onu da mı affedeceksin cevabına bakıyor musunuz hımül kavm la iskabihim celisuhum zikrim üzere toplaşıp oturanlar ''Benim meclis arkadaşlarımdır. Onlarla oturan da mahrum olmaz.'' Yani şanıma yakışmaz ki hepsini affedeyim, birisini mahrum edeyim, toptan pazar, onu da onlara bağışladım. Yani şuradan inşallah günahkar çıkmaz. Hatta hadis-i şerifin müjdesinde ''Lâ istemûkûmûnû alâ zikrillâh illâ gîlel-ûmûmû mevfûrallekûm'' ''Hatbeddel seyyâd-i hâsenât'' ''Bu da Ahmed ibni Hanber rivâti ''Zikirden dağılan cemaata melekler kapıda aff olarak kalkınız, günahlarınızı da sildim sevaba çevirdim Allah buyuracak e şimdi tonla günahla gelen tonla sevaplan gideceksin buna da aldanma çünkü sen yarın sabaha kadar yine günahları doldurursun onun için sohbetten ayrılma tamam mı bir kere temizlendik sıfır kilometre deyip de yatma onun için şimdi duamızı yapacağız kısaca da olsa Allah razı olsun size şimdi söyleyeyim külliye bir senedir Tabii büyük baskılar altında biliyorsunuz bütün gazeteler manşet yaptı bizi de büyük baskılar altına soktular ve böylece külliyemizin e, sohbetlerine engel oldular yani biz orada kandil gecelerinde 50 bin 100 bin kişilerle toplanıyorduk elhamdülillah ama şu anda böyle bir fetret devri geçiriyoruz tabi bütün ümmet olarak inşallah kısa zamanda bu fitne kalkacağını ve yakın zamanda külliyemiz yeniden faaliyete geçeceğini Allah'tan ümit ediyoruz. Ve bu hususta çok zuhuratlar görenler olmuştur. Evliya Allah'tan zatlar görünmüştür. Kaç kişi, yüzlerce cemaat bana anlattılar ki orası açılacak ve talebelerle dolacak inşallah İslam alemine ilim ehlini yayacak inşallah. Bu niyetle bunun temeli atılmıştır. Hakikaten gelenleriniz, görenleriniz olduysa Mekke, Medine havası oradaki kandil gecelerinde yaşanıyordu. Sizin içinizde de oraya katılanlar olmuştur. İnşallah ümidimiz Allah'adır. Elimizden almak istediler, alamadılar. Yıkmak istediler, kararları da çıkarttılar, yıkamadılar. Okul yapmak istediler, onu da yapamadılar. Şimdi tapusu gelmek üzeredir inşallah. Tam manasıyla bir resmiyet kazanacak. İnşallah. Fakat bu arada tabii bütün sohbetlerimiz camilerde durduruldu. Ancak evlerde yapabiliyoruz. Dolayısıyla medreselerimizin birçoğu yerinden taşındı oradan oraya oradan oraya baskın baskın baskın Kur'an okuyanlara hücum biz zaten mahkeme ifade vermekten her gün canımız çıkıyor ama Allah'ımız bu kadar koruduğuna göre bundan sonra da koruyacak inşallah Kur'an'ının nurunu tamamlayacak inşallah bununla beraber burada da eğitimle ilgili büyük faaliyetler haber aldık çok sevindik esas buralarda da inşallah gençliğimizi yetiştiriyorsunuz teşkilatlarınıza teşekkür ediyorum tebrik ediyorum yöneticilerinize de duacıyım Allah razı olsun ve şu adi celileler de ibret olsun diye anlatayım size Fatıma anamızla Hazreti Hz. Ali Efendimizin ehli Beyt hakkında sebebin üzülde geçiyor ki Hz. Ali Efendimiz akşama kadar dolandı eve ekmek götüremedi ödünç, borç un aldı getirdi Fatıma anamıza o da onu efendim hamur yaptı yoğurdu pişirdi ekmek etti dün geceden Sahur yemeden oruca niyet etmişlerdi, Hasan Hüseyin Efendimizin torunları da küçük yaşta, iftar oldu, borç aldıkları bir ekmeği sofralarına koydular, katık da yok, tam o sırada bir miskin, fakir kapılarını çaldı, tam iftar saati. İmtihana bak, sahur yemeden oruç tutmuşlar, bir ekmekleri var o da borç. Ben miskinim, siz ehli beysiniz, Allah için bir şey verin deyince o ekmeği ona verdiler. İftar da yok, sahur da yok. Ertesi gün oruca niyet ettiler. Ertesi gün Hz. Efendim yine un aldı borç. Getirdi Fatma Hanım'ız yoğurdu, ekmek etti. Önlerine koydular. iki gündür açlar. İftar sahur yok. Tam iftar sofrasında bir ekmekleri var yiyecek. Kapı çalındı. İmtihana bak. Kim geldi sever Yetim geldi ben yetimim diyor Allah için bana bir şey verin ne yapalım dediler bu ekmeği de ona verelim ona verdiler üçüncü gün oldu İftar yok savur yok Hazreti Ali Efendimiz ekmek borç aldı un Fatma Anamız pişirdi önlerine koydular üçüncü gün tam iftar saati yine kabı çalırdı biz olsak o, o üçüncü gün geleni yani iyi bir gireriz ona yani ulan deriz gel, belki de sen dün yemişsindir ben üç gündür yemiyorum ha deriz daha üç gündür yemiyorsun ehl-i ne yaptı kimsin esirim Allah için verin hadi dediler, bu ekmeği de sana verelim dördüncü güne çıktılar gibi Hasan Hüseyin efendilerimizin artık bacaklarında çocukların derman kalmadı yani yatalak oldular Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gelmeden Cebrail aleyhisselam ayetleri getirdi El Beyt'in hakkında ona okudu ki Estağfirullah Ve yutaymune الطağama ala hubbihi miskinem ve yetimen ve esira İnnemâ nutaymukum li vecihillah لا خافوا من ربنا يوماً عبساً قطيراً فوَقَامُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَامُ نَبْرَتَهُ شُرُوراً فَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً حَرِيرَةً İlahi ilahiyat, sadakallahun adım. Bir sayfa Kur'an'da insan suresi onların müjdeleri beyan ediyor. Kendileri yemeği severken, ekmeğe muhtaçken, en sevdiklerini Allah için yetime, miskine, esire verirken, biz sizden karşılık istemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz, sizi Allah için yediriyoruz dedi. Ramazan geceleri Allah şöyle nida eder kullarına. Men yukridul meliyye <Sessizlik> gayrel adûm, mel vefiyye gayrel zalûm. Benim kadar zengin olan, kuruş bile kaybetmeyen, benim gibi vefalı olan sözünde duran, kimsenin malını yemeyen, zulmetmeyen, Allah'a kim borç verecek? Bu gece seslenen ölçülü, borç istiyorum diyor. Sen de diyorsun ki, ya Rabbi sen zenginsin, borca ihtiyacım ihtiyacın var? Kur'an ehli fakir kaldı diyor Allah, niye onlara vermedin? Verseydin bana borç vermiş olacaktın, sonsuz alacaktın, sonsuz alacaktın. Şimdi Allah ile karz-ı hasen muamelesine girelim, güzelce ödüç verelim. Ya Rabbi bugün veriyorum, en dar zamanımda bekliyorum Allah'ım diyelim. Ramazan'da başkadır, sadaka kaç kat katlanır? Ramazan'da bir sadaka zekat kadar sevap alır, farzlar yetmiş kat, nafileler de farz kadar ecir alacağı hadis-i şerifte var. Allah Teala ecirinizi zayi etmesin, cömertlik şuurunu size ihsan eylesin. Amin. Subhane Rabbil Ali'ne Rabbil صلات وسلام على سيد المرسلين على آل يو صاحبي أجمعين اللهم إنا نسألك الجنه ما قرب إليهم قبل عمل نعود بك من النار ما قرب إليهم قبل عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعود بك من شر مستعذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah ﷻ men naselk e imanın daima, naselk kalben kahşegan, naselk âlimen nafigan, naselk ikinen çanıqan, naselk dinen kıyma, naselk âfetten min kül baliye, naselk tamam âfiye, naselk devam âfiye, naselk şükür e al âfiye, naselk ﷺ insanı arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım arhım ya Rabbi mahrum olmaktan muhafaza eyle. Buradan aff olarak çıkmak nasip eyle. Boş çevirme, mahrum etme ya Rabbi. İçimizde imanını kaybedecek şekil gaybı bırakma ya Rabbel alemin. Ailelerimizi yâre ile itaatkâr eyle. Yavrularımızı salihin salihattan eyle. Ya Rabbi çocuklarımızı dinine hizmetkâr eyle. Ocaklarımızı Kur'an sünneti ocağı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu cemaatin dünya ahiret ne sıkıntıları varsa ferahat hep dileyle. Günahlarımızı sevaba hep dileyle. Borçlarımızı edalar ihsan eyle. Fakirlerimizi helalından merzuk eyle. Hastalarımıza, acil şifa dertlerimize devalar, ihsan eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cihiminden azad eyle. Tekrar kavuşmaya, buluşmaya muvaffak eyle. Nice insanların hidayetine vesile eyle. Yaşadıkça yolunda devamse badistikamet, son nefeslerimize iman-ı kamil, husn-ı hatime ve kelime-i şadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed'in abdu ve resulü. Kelimesi de çene kapamak cümleyimize nasip müessereyle. Bizden evvel müşterimize karık karık rahmet eyle, kabirlen nur eyle bizi senin için seven bize senin için gelenleri rızana muvafıkıyla ya rabbe Alemin, ya rabbi habibinin hadis kutsisinde vaad ettiğin muhabbeti ilahiyenne mecurey cümlesini sevdir razı olduğun kullarına ilhakeyle allahumme <tuhu> inneke leke tamamen ni'me ve devam el afiye ve husn el khatime ila cerrevel nebiy ve ali ve ashabiyemiz şeyh'in el fatiha